Merhabalar ben Kerem Doğan ben Didem Gürsel 94.9 Açık Radyodayız Kavmuzlu Güreşteyiz Güreşmeye devam ediyoruz Instagram adresimiz e, efendim ben söyleyeyim Twitter adresimiz programımızla Programımız, aynı isimler ee, aynı zamanda Gmail adresimiz var onu da hatırlatalım Kavmuzlu Güres gmail.com Güzel, ne güzel olmuşsun görülmeyi, görülmeyi, siyah zülfün halkalanmış, örülmeyi, örülmeyi Didemciğim. Karaca olan sözleriyle güzel dışında. ve çirkin tezat kelimelerimize devam, devam. ediyoruz. Evet. Edelim bakalım. Ne güzel başladın Keremciğim. Ben güzel karşılıklı. başlarım genelde. İltifatlarla. Efendim, geçen programımızda anlamlar ağırlıklı gitmiştik. Evet. Hatta bazıları da bu programımıza kaldı. Onlarla devam edelim. Güzel ve çirkinle ilgili. Hatta bir de sözüm vardı benim. Evet ee, daha o sözünü yerine getireyim. Evet bence. rahmetli babacığım e, böyle çirkin hanımlara hep kaknem derdi demiştim. E, kaknemin de anlamını araştıracağız diye e, söz vermiştik. Farsça kakne kökünden geliyormuş. İki anlamı var. E, çirkin, huysuz, hırçın kadına kaknem deniyormuş. Hırçın. Ve Evet hmm. hırçınlıkta var sadece çirkin değil. İkincisi de sıska ve kuru kadınlara da kaknem hmm. deniyor. Onun dışında güzelin e, gene bizim e, dilimizde de kullanılan özellikle isim e, olarak kullanılan bir takım anlamları var. Mesela Hüsn, Hasan, Hüseyin zaten hepsi hüzün hmm. kökünden Hüsnü. geliyor. Yani H-Ü-S-N aslında. Değil e, O evet güzelliği gibi oluyor ama. Ek getiriyorsun kelime hüsn sonu neyle bitiyor Hı -hı. hüsnü deyince güzelliği gibi bu hüsnü niyet. Füsnü niyet, niyet güzelliği, niyetinin güzelliği gibi. Hmm. Ee, hem iyi hem güzel anlamına gelen bir sözcük. Zaten e, incelemelerimizde de güzelin çoğu zaman iyi anlamında da kullanıldığını gördük evet. davranışla ilgili. Keza Cemil sözcüğü Arapça güzel anlamına geliyor. Cemil, Cemal'in ee, değil mi? Ali, aynı Cemal'de yüz güzelliği özellikle. Hı hı. Ee, Keza e, Farsça'da ziba sözcüğü var. Ziba. Ziba, ziba öbürleri gibi... ...çok yaygın bir sözcük değil ama... ...Şinasi'nin şair evlenmesi... E, ...oyununda hatta ilk tiyatro olarak... ...kabul edilir bizde. Kahramanlardan... ...birinin adıdır Ziba Dudu. E, onun dışında... ...İngilizceye baktığımızda... ...beautiful, pretty, nice, good... ...hepsi güzel anlamı da ihtiva ediyorlar. Ama beauty ile ilgili bir şey demiştin sanki Ha beauty ile değil aslında tam onunla birlikte... E, ...beast, hatta ha, David evet. Bowie'nin parçasını çalmıştık geçen programda... ...Beauty and the Beast diye film de var meşhur masaldan yola çıkan... ...beast e, daha çok yırtıcı, hayvan gibi, kaba e, anlamlarını da barındıran bir çirkinlik. Hmm. Yani... E, her çirkine beslenmiyor, o anlamı verelim dedik. Keza İngilizcedeki diğer manalarda... iyi içinde barındırıyorlar, tıpkı bizde olduğu gibi. Bir de geçen program çok şu güzel insan muhabbeti ne yapmıştık? Evet, güzel insan, güzel adam. Evet, güzel. E, güzel abi be, güzel evet. Hatta lümpen sözünden de örnek verdik. O da birçok şey barındırıyor işte, değil mi? Onu da geçen hafta da bahsettik ama iyilikle birlikte. Belki hani böyle insanlık için... Hani her zaman altı çizilesi... Hı, evet. iyi özellikleri barındırdığı için evrensel yani, evet. bir sanki evet. güzel. Ama bizim o... az bir şey gibi belki de, bilmiyorum yani biz de çok kullanılıyor diyeyim daha doğrusu. Evet o mesela ya ya aman ya ya diyorum Kemaller çok bizde Yaşar Kemal'in <gülüyor> e, o iyi insanlar o güzel atlara binip gittiler diye sık sık hmm, tekrarlanan bir, e, bir olarak, evet cümlesi vardır. E, o cümle e, romanından alınmış aslında. İşte, tıpkı oradaki güzel insanlar gibi böyle bir e, işte güzel evler artık o güzel mahalleler kalmadı ne güzel şehirdi o güzel günler e, şeyi buralar ben, eskiden duttuktu duttuktu tabii <gülüyor> o da var <gülüyor> ama izansaydı. İstanbul'da ya, gerçekten dutlukmuş yani birçok yer ya. evet. ben çocukluğumdan hatırlıyorum <gülüyor> diyorlar ben hatırlamıyorum sen ee, daha sen e, daha e, büyüklüsün e, yine gibi ben yine de, anılara döneyim biraz <gülüyor> <gülüyor> yani sonuçta bu güzeller burada kullandığımız güzeller hep bir mazi nostalji anımsatır gibi. Evet. O kelimelere de bir varalım dedik. Çünkü orada güzel derken sanki hepsi geçmişte kaldı ve artık o güzellik yok. Biraz şey olur mu? Kör ölür, badem gözlü olur hikayesi de var mıdır içinde acaba? Vardır aslında bence. Ne elden kaçıyorsa ya da geçmişte kaldıysa bir güzel anılıyor gibi. Çok doğru. Bir de son halinin hatırlanması hikayesi var yani mi? Ö son hal derken ölmeden önceki son hali hatırlanır ha. O da ilginçtir mesela. Ama evet. konumuzla ilgisi yok. Evet, dağılmayalım, dağıl, devam edelim. Dağılmayalım. efendim, anlamlarla <gülüyor> devam ediyoruz. Yeni bir sözlük kattık dağarcığımıza. Buyurunuz efendim, kadın düşmanı sözlük, değil mi? Evet. Can yayınlarından yanlış okumuyorsam Agne Misio. Evet. Ee, burada çirkinlik başlığı altında birkaç e, çok, cümle, ön e, e, çok ön yargılı, evet, çok ön yargılı, olnaksızlığın sınırları diye bir kitaptan bir alıntı var 1963. Daniel Musi'nin çirkinliğin güzellikten üstün olduğu bir yön vardır diyor. Kalıcılık. Ha. Evet. Aslında bir yandan mantıklı gibi de. Yani yaşlandıkça. Değişmiyor. Güzelleşmiyor. Evet. Bir başı şey Güzellikten üstün olduğu bir yön vardır kalıcılık diyor. Kötü. Hmm. Ee, Louis Ferdinand ...kilise adlı eserinden bir alıntı var... ...bir kere her şeyden önce diyor... ...güzel olmayan kadınların sözlerine asla... ...kulak asmamak gerek... Aman. ...çünkü saçmalayacak... ...besbellidir... <gülüyor> <Evet>, ...sözlüğe <gülüyor> çok uygun... Evet, ...kadın sözlüğü, düşmanı... ...kadın düşmanı ne çok uygun... ...Jean-Louis... ...Komerson'un bir ambalajının... ...düşünceleri 1851... ...yapıtı... ...çirkin kadınlar dünyaya sadece körleri teselli etmek amacıyla gelmişti. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı, evet adına uygun. Devam eden Voltaire'in var seçme saçmalarda 1883 sarayda Paris'te üç çirkin hanım vardı. Onlara korkuluksuz köprüler adını takmışlardı. Çünkü kimse üstlerinden geçmek istemiyordu. Ay. yani. Her ve Bazi'nin çizgiler adlı 1976 çirkinlik bayan en iyi prezervatiftir demiş. Oo, oh. hmm. bu da esprili baya. Bu, bu sözlük. Bu sözlük evet hep tam adı üstünde yani kadınları e, kötülüğe kötülüğe gidiyor böyle doğru pek çok alıntı daha var burada aslında hatta Kerem'in en son söylediği bu çirkinlik bayan en iyi prezervatiftir şeyden iffet demişken çirkin yolun yarısını yarılamıştır veyahut da bekaretinizi korumanın en iyi yolu çirkinliktir gibi sözler de var mevcut değil mi? <gülüyor> bende de birkaç özdeğiş ya da alıntı var bazı şiirlerden safo ...kişi kimi seviyorsa... ...odur güzel demiş... ...bunun çok benzeri sözler her kültürde var herhalde... Hmm. ...gönül kimi severse falan diye... ...bizde de... Ee, ...gönül bu, aka da konar... ...falan falan Gibi. diye... Evet. ...gidiyor... ...evet... ...ama onu güzel buluyor... ...hatta hep denir ki... ...iyi ki o sevdiğini herkes güzel bulmuyor... ...diye de devam <gülüyor> eder o muhabbet... ...sonra Karacaoğlan'ın o çok iyi bildiğimiz... ...ben güzele güzel demem... ...güzel benim olmayınca... Evet. ...sı var... <gülüyor> Tabi burada böyle biraz bencilce bir yaklaşım da var ama sahip olma. Evet var maalesef ilişkilerde böyle şeyler sahip olma duygusu. E, Plotarkos'un bir sözü var e, aslında kadın düşmanı sözlüğe de biraz uyuyor gibi. Işıklar söndüğü zaman bütün kadınlar güzeldir demiş artık neyi? ...tercih ettiğiyle ilgili... ...çirkin kadın yoktur, az vodka vardır gibi oldu... ...ne vardır az? Az vodka vardır ben Ha ...evet bıçak. evet doğru doğru... ...Berla falan da böyle sanki güzel lafları vardı... ...neyse tam bulamadığımız için... ...karıştırmayalım... ...sonra... göteden bir alıntı var... ...güzellik her yerde hoş karşılanan bir misafirdir demiş... ...baya bir... ...olumlu yaklaşmış... Ee, ...bir de bir... E, ...halk şiiri alıntısı... ...ben güzelim deyiyor... ...havadan uçma... ...indirirler seni... ...el yaman olur... Hmm. ...o güzelliğin getirdiği... ...kendini beğenmiş diye... ...çok da <gülüyor> kaptırma yaklaşımı söz konusu... ...böyle bir sürü... ...böylece aslında... ...başka e, şairlerin... ...düşünürlerin... E, ...anlamlarını vermiş olduk biz... Evet. ...daha çok güzellikle ilgili... ...parçamızı... ...verelim evet... ...Fikret Kızılok'tan gelecek... ...güzel ne güzel olmuşsun... Ne güzel, ne güzel olmuşsun. Dökme, sevilmeyi sevilmeyi. Seirdim adından yedim, eğildim yüzünden öptüm. Adın bilir. 94.9 açık radyoda kamusla Güreş Güzel ve Çirkin Sözcüklerini ele almaya devam ediyor. Fikret Kızılok'tan dinledik. Güzel, ne güzel olmuşsun. Karacol'un ne kadar çok türküsü var güzellikli. Onu da bir ara değineceğiz halk müziğinde güzeller diye. Evet. Peki, sözünü Aa, verelim. Bak her hafta söz veriyoruz. Sonrasında ya, yerine getireceğiz. Daha çok var güzel çirkin amaya Ele almadığımız konular daha felsefe, mitoloji, sanat çok kaldı. Evet, evet. Devam. Ama daha yeni başladık. Efendim buyrunuz. Sevgili dinleyiciler eski programlarımızda da, da e, açık radyo sayfasından programımızın e, tabi sadece linkine. bizim programımız değil. Diğer Hepsi. programlar içinde geçerli podcastlerimiz mevcuttur Mevcut efendim. efendim. Dinleyiniz, dinletiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Bacon'a geçiyoruz. Başkalarının güzellik ve çirkinlikle ilgili tanımlarından gittik bu program. 16. 17. yüzyılda yaşamış ünlü denemeci Akşit Göktürk çevirisinden, inkılap yayınlarından baktık. Bir güzellik üstüne bir de çirkinlik üstüne diye iki denemesi var. Hı hı. Güzellik üstüne de önce birebir okuyorum. Gençleri ancak gençliklerinin her türlü eksiği örtmesinden dolayı güzel buluruz. Hmm. Güzellik çabucak çürüyen, çok dayanmayan yaz yemişlerini andırır. Çoğu zamanda gençlikte azdırır, yaşlılıkta küstürür demiş. Hmm. Burada bir gençlik kelimesine varabiliriz diye düşündüm güzellikten. E, e, tabii evet. Çoğu zaman... Şimdi o bahsettiğimiz e, aslında vardığımız kelimelerden uyum işte orantı, belki armoni... Biraz da vücudun hani şeklinin gençlik döneminde daha hani o oran halinin olmasıyla elit olarak diriliği, diriliği tazeliği belki. parlaklığı evet. falan hani hiçbir şey yoksa bile o parlaklık ah, o güzel değişmiş. Gözlerdeki... <gülüyor> ...dur canım. <gülüyor> hep böyle derler Yok, ya... Yok ben mesela. kendi adıma söylemedim. Hep böyle derler... Hep, ...adına söyle. Derler ya tamam... ...olsun ama o bir de görecelidir ya mesela... ...öyle bizim var işte... ...70 Mutlaka yaşına yakalanan bana şey diyorlar... ...sen daha çocuksun işte ben öbürünü çocuksun... <gülüyor> ...diyorum öyle diye diye <gülüyor> gidiyor. Efendim Bacon'dan devam ediyoruz... ...şöyle demiş güzelliğin temel ilkesinin... ...davranış inceliği olduğu bir gerçekse... ...yaşlı kimselerin çoğunlukla... ...daha sevimli görünmelerine hiç şaşmamak gerekir. Hmm. Yani Bacon... Iı, ...gençliği değil... ...asıl davranış inceliğini güzellik olarak görüyor belli ki... ...böylece davranış inceliği... ...nezaketle tafeti de bir kelime olarak alabiliriz... Ee, ...burada hatta... ...Pulutarkos'un bir sözünü... E, ...vermiş... E, ...güzellerin sonbaharı da güzeldir... ...hatta hmm. latincesi de var... ...okuyayım isterseniz Buyurun, kelime... <gülüyor> ...doğru okuyorsan Olur. eğer... Ee, ...pul ...autumnus pulşer diyor. Güzellerin sonbaharı niye daha güzel? Aslında yaşlandıkça erdem sahibi oluyorlar ve öyle hmm. bir güzellik bu. Eyyimle birlikte daha da güzelleşiyorlar. Evet. E, buradan sonra Beyk'ın artık tezi diyebileceğimiz bir güzelliğe yaklaşım var. Şöyle diyor. Biz bayağı bir konuştuk bunu <gülüyor> Kerem'le. Pek de katılmadık ama güzel yüzle erdem bir arada pek nadir bulunur demiş. E, doğa sanki eksik bir iş Eksiksiz çok iyi bir iş yapmaya Çabalarken sanki ruhsal Bir bütünü yaratmayı unutuvermiştir hmm. Diye açıklamış bunu Ama e, gene de Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek e, Tarih içinde e, Bu söze çok uymayan bir takım Hem güzel hem erdemli insanlara da rastlıyoruz Ama demiş mesela Sezar Sonra Roma İmparatoru e, Titus Vespasianus Fransa Kralı Filip İngiliz kralı dördüncü Edward, Şah İsmail. Bunları hep güzel ve Erdem'le akıllı insanlar olarak Nereden anlatmış. Nereden biliyor hocam? Yani yazılanlarla ilgili olarak herhalde. Şimdi Şah İsmail'le ilgili bilgi mesela güzel. Heykelleri, istiyor. resimleri. Bir kısmı zaten <gülüyor> daha yüzyıla biraz yakın tabloları var. <gülüyor> i̇şte Şah İsmail'in ben de atıyorum gözlerinin özellikle güzelliğinin <gülüyor> öne çıktığını. Diğerleri de hep güzel anılırmış. Hatta biz de bir tarama yapıp böyle güzel şeylerini, çizme heykellerini bulursak paylaşalım Twitter'dan. Tamam. Çirkinler İkinlik üstüne de e, iyice tezi uç bir noktaya götürmüş. Tabii ki doğruluk yanı da var ama ben biraz ön yargılı buldum. E, bütün çirkin insanlar son derece ataktırlar demiş. Başlangıçta kendilerine gösterilen hor görüye karşı savunmak içindir bu ataklık. Ama zamanla alışkanlık olur demiş. Tamam buraya kadar tamam. Kısmen doğru olabilir. Evet. E, sonrasında işte biraz bence ön yargı kısmı artıyor. E, bir e, kendi çektiklerinin acısını çıkarma yana olduğunu söylemiş çirkinlerde. Hmm. Ee, sonra onları küçümseyen rakiplerini e, onlar uyurken nasıl olsa bu çirkin bir şey yapamaz derken <gülüyor> hızlıca yükseldikleri e, ile ilgili bir yaklaşımı var. E, ya başarı ya da kötülükle hor görüden kurtulma gibi bir özellikleri olduğundan bahsetmiş. Hmm. E, yani... Tabii olabilir örnekler de geliyor aklıma da çok. E, genellemek biraz tehlikeli geldi. işte önemli bir denemeci olduğu için e, biz değinelim diyelim dedik. Evet Hı -hı. doğanın kendilerine ettiği kötülüğü doğaya kötülük ederek çıkarıyorlar gibi artık iyice ben coşmuş demek istemiyorum <gülüyor> burada ama demiş bulundum e, fakat gene de o Sezer'in hakkında Sezer'e verme yanı var e, üstün insanlar da çıkıyor demiş işte aslında bu şeyde arada o, bir çıkıyor canım ama hor yürü yenmek için işte gene hmm. mesela Ezop ki hep söylenir çok çirkin oldu. Evet, evet ben de şey e, ekonun çirkinliğin tarihine bakıyorum Orada e, Ezop'la ilgili çizimler var. Bayağı çirkin diyorsun. E, yani öyle armaniyon <gülüyor> armaniyon <gülüyor> Arman sıkıntı var diyeyim. Sokrat e, sonra e, Sultan Süleyman'ın oğlu Cihangir. Aslında Cihangir'de sakatlık söz konusu. Ancak Bacon'ın başka satırlarında sakatlığı da direkt çirkinliğe e, paralel gördüğünü düşündüm. Ama S hep öyle geliyor. Sadece Bacon'a has bir şey değil yani. O uyum, orantı, noksanlık hikayesi çirkinliğin hani alt tanımlarında var zaten. Değil mi? Var tabii. Değil mi? Bu tanımlardan sanki hırs sözcüğüne de varılabilir diye düşündüm. Çünkü çirkinlik o tür bir hırs yaratıyor ki öne gitmek başka bir şey, başka biri olma arzusu ön plana çıkıyor. Yani biz şimdilik hırs, erdem, davranış inceliği, gençlik, mazi, nostalji ...gibi sözcüklere vardık uyum, iyi. Evet. Bahsettiğim... ...işte Eko'nun hem güzelliğin tarihi... ...hem de çirkinliğin tarihi... ...Doğan kitaptan çıkan çok pahalı kitaplar... ...diyormuşum. <gülüyor> <Evet>. Arada... <gülüyor> ...bir eleştiri olarak... Ee, ...orada çirkinliğin tarihine Doğan baktım. Doğan mı yok, yapı kredi mi? Yok, Doğan, Doğan, kitaptan. Mıydı, Doğan kitaptan. Çirkinliğin tarihi Eko'nun... Ee, ...orada... ...güzellikle birlikte yürüyen kelimeler... ...diye ben bir başlık... ...koydum ama öyle değil tabii ama... E, ...hani aynı anlama gelen... E neler var ona baktım. E bir hoş anlamı var tabii. Şirin anlamı var. Latif, çekici, uygun, sevimli, enfes, işte büyüleyici, uyumlu, mükemmel, hassas kimi zaman, zar zarif, e, sihirli, harika, etkileyici, işte muhteşem, fevkalade, muazzam, hariklade, müthiş, olağanüstü, Takdire şayan, nefis, görkemli, göz alıcı, şahane gibi anlamdaşları var değil mi? Evet, hep Eko'nun bunlar evet, değil e mi? Eko evet, Eko'nun ee, evet. Çirkin sözcüğüyle birlikte yürüyen kelimeler, yürüyen kelimeler değil mi? bir, bir hatıfta bulunalım. Ee, uzaklaştırıcı e, anlamı var. Dehşet verici, hmm. korkunç, tiksindirici hoş olmayan çok garip iğrenç iğrendirici yakışıksız bozuk işte hmm. yine o bu noksanlıkla ilgili belki uyumun orantıyla ilgili ikili açık saçık çok itici korkutucu aşağılık canavarca berbat sarsıcı kaba saba pek kötü çok fena ürkütücü kabuslu hasta edici hmm. mide bulandırıcı hmm. Kokuşmuş, korkutan, yüz kızartıcı, hantal, gücendirici, yorucu, saldırganca, şekilsiz ve biçimi bozulmuş. Oh evet. Hatta son ikisi en temelmiş gibi görünüyor ama hepsi çirkinle anılabilecek. Aslında Kerem'cim ben de şimdi tam Vaki yaparak bunları Twitter'da bir dökümünü yapsan... ...dinleyicilerimiz bazen bir kitap adını ya da bir anlamı kaçırıp bize sağ olsunlar yazıyorlar hemen... Hı -hı. De. Cevap vermeye çalışıyoruz. Yazarım Didem'ciğim. Birer <gülüyor> liste gibi. Efendim programı bitirmeden e, ben de Michel Turnier'in Düşüncelerin Aynası e, adlı kitap yapı krediden basılan... ...genellikle böyle bizim bu dönemeli aldığımız tezat sözcükleri ele alarak giden e, denemeleri var. E, o değişik bir şey yapmış. Biz tabii güzelin karşısına çirkinliği, çirkinin karşısına güzeli koyduk. O güzelin karşısına yüce kavramını koymuş. Hmm. Şöyle bir tanım var, e, aynen okuyorum Michel Tournier'den. güzellikte onu algılayan kişiye iç açıcı bir dinginlik duygusu veren bir denge, bir oturmuşluk, bir yetkinlik vardır. Sanatta güzelliğin güneş tanrısı Apollon'la aklın ve bilgeliğin tanrıçası Minerva'nın buluşmasında doruk noktasına erişir demiş. Hmm. Yani bir anda denge kelimesini hemen zaten öne çıkartabiliriz. Ee, ve hem akıl hem bilgelik e, bir araya geliyor. E, buna karşın Nietzsche... Dende ne çok bahsettik bu yayın döneminde. Tragedia'nın doğuşunda bu çiftin yani Minerva, Apollon ikilisini kastediyoruz karşısına Dionysos'u koyuyor. Hmm, Dionysos evet. daha böyle vahşi doğayı simgeleyen bir tanrı ya keza Pan'ı da düşünebiliriz. O Onların ifade ettiği kavram artık güzellikten yüceliğe doğru gidiyor. Yeni bir kelime Hmm. Çıkartıyorlar. Yani Dionysos ve Pan'ın simgelediği doğayla ilgili daha vahşi şeyleri yüce kelimesiyle anıyorlar. Hatta bunu daha da somutlaştırayım. Mesela Kant'a göre çiçeklerle dolu bir çayır güzel ama şiddetli bir fırtına sahnesi yüce bir şey. Hmm. Gene Kant'a göre mavi gözler açık renk biten güzelliği esmerten kara gözler yüceliği. Anlatıyor e, güzellikte daha çok sonlu ve uyumlu bir şey söz konusu yücelikte sonsuz ve canlı bir şey söz konusu. Ee, gene güzellik için e, oyuna zorunluluğu ve yaptırımı olmayan cennetin tanrısal nedensizliğine bir çağrı var. Böyle cennetsel bir şey ve hani cennetle ilgili şeylerinde bir açıklanamaz yanı var. Ee, Yücelikte e, haz ve dehşet daha ağır basıyor iç içe. Evet ama bu bahsettiğin sanki salt özellikler gibi değil. Çünkü Yunan mitolojisinde, klasik Yunan mitolojisinde gördüğümüz... En gözlemlediğimiz belki de yakın kendimize de yakın bulduğumuz hikaye biraz birçok özelliği barındırması tanrıçaların tanrıları birçok kişinin o anlamda önemli. Hatta bununla ilgili işte konuşmuşluk da Afrodit'in hani güzellik tanrıçası bir yandan Zeus'un kızı ee, güzelliği zarafeti ve bereketi temsil etmesiyle birlikte e, savaş tanrısı Ares ile evlenmesi. ...ve onlarla evlenmesinden, birleşmesinden sonra işte çocuklarının birisinin bozgun olması, hmm. birisinin korku olması... ...birisinde uyum ahek evet. olması... ...işte bu durum işte hem işte Afrodit'in kişiliğindeki olumlu ve olumsuz yanları ve çelişkileri göstermesi anlamında da önemli. Doğru, sentez aslında. Evet. Biz de hep ona inanıyoruz ya ama Tur niye böyle bir daha doğrusu özellikle Nietzsche ve Kantan yola çıkarak başka bir ikili yaratmış... Hmm. Ee, sevgili dinleyiciler, güzel ve çirkin daha çok devam edecek. Ee, her şeye güzel haftalarınız olsun. Ulaşabilirsiniz. Twitter adresimizden güzel haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.